Gün gelecek, Allah, onların hepsini huzurunda toplayıp, Ey cin topluluğu! insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha! diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, Ey ulu Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz, İçinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. İşte biz işledikleri günahlardan ötürü zalimlerden kimini kimine musallat ederiz, ey cin ve insanlar topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan. Ve bugününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbi'miz, kendi aleyhimize şahitiz diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştır. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. İşte bu şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle. Senin Rabbin'in, ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir. Herkesin, yaptıkları işlere göre, dereceleri vardır. Senin Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin, müstâgnîdir. Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Geniş merhamet sahibidir. Yoksa, dilerse sizi ortadan kaldırır, Peşinizden yerinize dilediğini getirir. Nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir. Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz." de ki: "Ey halkım, var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akibetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. Şu muhakkak ki zalimler iflah olmazlar.